Elbılallahim ve şeytanı rajim. rahim Alhamdulillahi Rabbi l-alemin. Ve salat ve selam Allah Teala Sidi Na Muhammede ve sahibi ejmäin ve mentebi ahbû bi ihsân ila yemidîn. Ama bâdû fâlimû ayyûl ixtwan. Fî inna iftâl al ve iftâl al hadî. Hadî Sidi Na sallallahu aleyhi wa sallam. Şer al umur muhtesatû ha ve küllä ve Ve Ebeş senedel, muttacil ile Nabi sallallahu aleyhi ve sallama, onu çağır. El Yusuf ile Sütratin, ve yedne min Sütretihi, la yakta Üşşeytano aleyhis-salatuhu. Sadekar Rasulullah ﷺ, az ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala ﷺ'lerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerinden bir miktar okumak üzere toplandık bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamadan önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ruhu pakine bizlerden şu günde acizane nacizane bir hediyeyi kuran'iye olsun diye ve onun mübarek alinin, ashabının etbaının Saadat ve Meşahit Turku Aliye'mizin Cümle Evliya allah İstanbul'da methum bulunan Evliya Enbiya Sahade Ve Saadatımızın Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin kitabı ı eylemiş olan Gümüşhanevi Ahmet Siyahettin Efendimiz Hocamızın Kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Hocamızın Uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş, bütün geçmişlerinin yakınlarının, dostlarının ruhlarına bizlerden bir hediye olsun. Rabbimiz onlara rahmet eylesin, kabirlerini pür nur eylesin, makamlarını âlâ eylesin, derecelerini yüksek eylesin, bizlere de tevfikini refik eylesin. Rıza'sına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza nasip eylesin diye bir Fatiha, 3 İhlas-Şerif okuyup böyle başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Okuduğumuz hadis-i şerifler ramuzül ül Ahadis kitabının 51. sayfasının 11. hadisi ve devamı olacak. İlk okuduğumuz hadis-i şerif Ahmet İbni Hanbel ve diğer Nese'i de Ebu Davud'da İbni Hibban'da Taberani'de var. Namazın kılınması esnasında alınacak bir tedbirle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İza salla ahadukum felyusalli ila sitreti." Sizden biriniz bir namaz kılacağı zaman önünde bir sütre bulunsun. O sütreye doğru namaz kılsın. Ve yednun bin bin ve o önündeki sütresine de yaklaşsın, yakın olsun. Arada uzun mesafe olmasın da. La yaktı şeytan aleyh salatuhu şeytan onun önünden geçerek namazını kesmesin. Müslüman namaz kılacağı zaman tabii önüne ya bir arazideyse bir çubuk dikecek veya bir böyle namazda durduğunu ifade eden bir sütre bir şey koyacak önüne ya bastonunu dikecek veyahut da camide önünden kimsenin geçmesine sebep olmayacak bir şekilde duvara yaklaşacak veya direğe yaklaşacak. Böyle bir sütrenin arkasında önüne sütreyi bir işareti böyle dikmiş olarak namaz kılacak ve ona da yakın olacak. Öyle yapmazsa o zaman önünden geçer şeytan ve onun namazına kesinti verir buyuruyor peygamber efendimiz İzâ salla ahadüküm alâ cenazetin velem yemşime Aha fel yekum lehâ hatta tegîbe anhu ve imme şâme ahâ felâ hatta tuzâ Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten cenazeyle ilgili ikinci hadis-i sayfanın son hadisi sizden biriniz bir cenazeye namaz kıldığı zaman ve eğer onunla beraber yürüyüp gitmeyecekse namaz kılındıktan sonra kabre konuluncaya kadar peşinden gitmeyecekse arkasından yürümeyecekse feyyakum hatta taqiba anhu kendisinden uzaklaşıncaya kadar uzak bir mesafeye görünmez duruma gelinceye kadar öyle ayakta dursun. Ona o cenazeye efendim merhameten, hürmeten öyle ayakta dursun. Ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Ve imme şahime aha eğer bu cenazeyi defin vazifesini yapmak üzere onunla beraber gidecekse kabristana kadar kabre konuluncaya kadar oturmasın. Öyle Hürmeten, merhameten ayakta dursun, kabre konulduğu zaman otursun diye Peygamber Efendimiz'in cenaze ile ilgili tavsiyesi de bu. 52. sayfa, 1. hadisi de yine sütre ile ilgili. Sütre, bir şeyi setreden, kapatan, örten şey demek. Yani e, namaz kılanın önünde böyle bir çubuk bile olsa, herhangi bir mani bir şey oldu mu onun namazda olduğunu gösteren bir işaret oluyor. Yine onunla ilgili İdhasalle Hadikum fe yuṣallī ilā sitretin veliyden minha velayede ehaden yamurru beyne yedeyhi fe inca ehadun yamurru falyukatin fe innehu şeytanun. Burada birkaç İlave hüküm daha var, aynı mevzuda hadis ama baş tarafı beraberce aynı ifade şeklinde devam ediyor, kelimeler aynı. Sizden biriniz namaz kıldığı zaman bir sütreye karşı kılsın, önünde böyle bir namaz kıldığını sembolize eden bir şey bulunsun, öyle kılsın ve ona yakın olsun. da يَدَ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَيَدَهِ Önünden birisinin geçmesine müsaade etmesin. Ona ne yapacak? Namazdayken böyle eli bağlı iken geçmek isterse birisi elini uzatacak. Dur. Geçme. Yani ben burada namaz kılıyorum. Görmüyor musun? Sütre de var. Gibilerden. Şöyle elini uzatacak. Sağ elini. Ki geçmesin diye. Ama kimseyi geçirmeyecek ama kendisi Füreyim Câ'e ahadun yamurru Geçmeye birisi gelir de kalkarsa önünden ne yapacak? Diyor ki Peygamber Efendimiz fel yukatil. Uğraşsın onu geçirtmemek için. Yani mani olsun. Geçirtmesin yani. Onunla mücadele etsin. Fe innehu şeytanın. Yani çünkü o şeytandır. Yani insan da olsa o zaman iyi bir şey olmuyor yani. Şeytan sıfatına bürünmüş bir insan olmuş oluyor. Demek ki namaz kılanın önünden geçilmeyecek. Tabi bu hüküm bizim bu camilerde ve herhangi bir namaz kılanın bulunduğu yerden geçerken namaz namazgahında dikkat edilecek bir husustur. Bunun istisnası Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Haram ve Mescid-i Çünkü orada çok büyük izdiham ve çok büyük kalabalık vardır. Ve kaçınmak mümkün değildir. Yani önünden geçmeden ilerlemek de mümkün değildir. Ve efendim önünden geçmemesini sağlamaya çalışmak için ne kadar gayret etse de mani olmak da mümkün değildir. Çünkü her an ibadet edilen bir yer olduğundan birisi namaza duruyor, ötekisi selam veriyor, o gidiyor, o geliyor falan derken tabii orada bundan müsaade ve orada bir hafiflik olmuş. Ama yani hükümde bir kolaylık ve hafiflik olmuş ama bu gibi yerlerde hem namaza duran insan önüne şöyle bir e, sembolik sütre e, veya duvara yakın duracak. Sembolik sütre alacak. Ve sütresine de yakın duracak. Ara çok mesafeli olmayacak. Geçmek isteyene de müsaade etmeyecek. Herhalde bu hadisin şerifi okumuş olmalı. Bir keresinde ben bu fel katil diyor ya Peygamber Efendimiz onunla savaşsın, uğraşsın demek. Yani geçmek isterse birisi uğraşsın demek. Ben bu mücadeleyi gördüm. Bir keresinde Medine'yi i Münevvere'de Allahu Ekber cemaatten namaza duruldu. Babu Selam'dan sağ taraftan zenci'nin birisi herkes namaza durdu. Tabi koridor gibi muntazam efendim. oradan yürümeye başladı birisi. Böyle dümdüz ileriye doğru gidecek. Nereye gideceksin her taraf? namaz kılan insanlar dolu ama o gitmeye başlayınca bir tanesi böyle malum usulüne uygun olarak elini uzatıp yani geçme diye bir işaret yaptı. Ama o o eli iterek geçmek istedi. Bu sefer bu iki eliyle şey yaptı. O mücadele etti ama adam namaza durmuş durumda. Yani namazda eliyle böyle şey yapıyor. Ben de görüyorum yani yakınımda cereyan ediyor olay. O onu itmeye çalıştı. O onu geçirmemeye çalıştı. Epeyce mücadele ama geçirmedi. Adam gersin geriye döndü. Sonra selam verdiğimiz zaman namazdan yanındaki de herhalde kulağına eğilip bir şey söylemek istedi. Yani burası mescidi i Nebevi'dir. Yani burada bu hususta birazcık bir kolaylık müsaade tarafı var filan demek istedi. Ona da çok konuşma filan diye bir uzaktan şöyle bir ne dediğini anlayamadım ama bir işaret etti. Fakat şaşırdım yani bayağı güreşir gibi, güreş tutuşur gibi birbirleriyle mücadele ettiler ama geçirmedi adamı. Yani o tarafa, öbür tarafa geçirmedi. Şeyde tabi bu hadis-i şerifi okudu da herhalde ona dayanarak yapıyor. Yani namazını da bozmadı. Namazın içinde bu işi yaptı. Namazını da bozmadı. İzâ sallâ ahadukum linnâs fel yukhatfîh fe inne ve s-sakîmu vel kebîr ve izâ sallâ ahadukum linefsîhî فَلْيُطَوْوُ الْمَا maşa. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten namazla ilgili. Çünkü ilk kelimesi o namaz kelimesiyle uygun başladığı için hadis-i şerifler namazla ilgili düşüyor umuliyetle sırada. Diyor ki Peygamber Efendimiz اِذَا سَلَّا اَحَدُكُمْ لِنَّا sizden biriniz camide cemaatin önünde başkalarına imamlık yapıp da namaz kıldırıyorsa, öndeyse hafif Namazı hafifçe kıldırsın. Hafifçe kıldırmaktan maksat yani çok uzatmasın. Öyle bıktıracak kadar bıkılmaz namazlar ama bıkılmaz ama فَإِنَّ فِيهِمُ الدَّعِفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ Çünkü arkadaki cemaatin içinde zayıf olanı vardır. Ayakta durma takati yoktur. Ve sakayım hasta olanı vardır, idrarını tutamaz, efendim, bilmem, e, başka sıkıntısı vardır, vesaire. Velkebiru, yaşlı insan vardır. Yani kendisi ben gencim, durabiliyorum diye, efendim, uzun uzun rekatlar, uzun uzun böyle namaz kıldırmak, öyle yapmayacak. Hafifçe kıldıracak, yani şöyle usulünce, hafif demek, acele demek değil. Çok uzatmadan kıldıracak. Biz asal Allah'a haदिकum dinersiye ama kendi kendine namaz kıldığı zaman buyursun istediği kadar uzatsın. Peygamber Efendimiz bir gece namaz kılma kalkmış efendim sahabesinden bir mübarekte uyumuş namazına. Bir reketini yarım geceye kadar sürdürmüş, öteki reketini de yarım geceden sabaha kadar sürdürmüş Peygamber Efendimiz. Ne kadar uzatıyor. Tabii öteki senin kendisine uyacağını bilmedi veya hesapta o yoktu, sonradan o geldi, e, ittiba etti arkasından. Yani başlamış, Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden falanca okuma onu bitirmiş, ondan sonra ötekine, onu bitirmiş, ondan sonra ötekine, arkasındaki artık yani namazda selam verip girmiş ama selam verip çıkacak kadar öyle şey yapmış. Demek ki Efendimiz uzun namaz kılardı. Tabi uzadıkça füyuzatı artar. Yani gelmeye başlayan vadidat, füyuzat kısa kıldığın zaman geliyordu hayallah. Allah tık kesildi tabi hemen sen çabuk selam verirsen. Bu uzun devam etmez. Uzadıkça hele hele gece namazlarında füyuzat ve fütuhat ve efendim vadidat daha ziyade olur tabi o zaman. Kendi başına olduğu zaman uzatsın dayanabildiği kadar ama imamlık yaptığı zaman hafif kıldıracak öyle uzun sureler o okuyarak cemaatin efendim şartlarını zorlayacak şekilde kıldırmayacak bir kimsenin e, nefret etmesine veya ikrah etmesine veya illallah demesine sebep olmayacak yani sevmemesine sevdirmemesine efendim sebep olmayacak. اِذَا صَلَّىٰ اَحَدُكُمْ ف۪ي bir فَالْيُخَارِفْ بِالتَرَفَيْهِ ala اَتِقِهِ Ebu Said El-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma rivayet etmişler. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde sizden biriniz bir örtülecek kıyafet ile namaz kılıyorsa bunun iki ucunu omuzlarına atsın. Şimdi Bizim bu terziden çıkma kumaşlar buralara mahsustur. Eskiden ne iğneleri vardı bu mübareklerin zamanında, ne iplikleri vardı, ne kumaşları boldu, ne de öyle biçecek usta terzilikleri vardı. Bir örtü buldular mı, Efendim, onu örtünürlerdi. İki örtü buldular mı, birisini aşağıya, aşağı, belden aşağı örterlerdi, birisini omuzlarına örterlerdi. Böylece e, örtülmüş olurlardı. Yani o zamanın ve o bölgenin durumu böyleydi. Şimdi bir tek örtüsü varsa ne demek bu? Yani altında ayrı ayrıca tutunacak bir alt elbisesi peştemali yok. Belden aşağısında o bu uzun e, örtüyü bürünüyor. Hem bacaklarını aşağı kadar hem de her tarafını omuzunu örtüyor ama ya sıyrılı verirse? Bir tanecik çünkü. Başka bir örtüsü yok. O zaman diyor ki iki tarafına uçlarını böyle omuzlarına doğru atsın ki yani tespit etmiş olsun sıyırılmasın, açılmasın, tesettürü bozulmasın diye bir tedbir. Tabi bunları insan düşünüyor da bizim içinde bulunduğumuz nimetleri ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Bir hurmayla oruç tutarlarmış. Bazen bir hurmayı bile yemeyip birisi biraz emip biraz ötekisine verilmiş. O emermiş, biraz ötekisine verilmiş. Yani ağız tatlandırarak açlıktan karınları sırtlarına yapışırmış, yemek bulamazlarmış seyahate çıktıkları zaman ot yerlermiş ot bulamazlar, çekirge yiyorlar çekirge yani biz mesela yiyemeyiz, şey yapmaz. ne yapsınlar yoklukta, efendim keler yerlermiş yani kertenkelerden büyük filan böyle bir şeyler bir sefere çıkmış peygamber efendimizin sahabesi, yiyecekleri bitivermiş torbalarındaki hurmacıklar vermiş. E, deniz kenarında bakmışlar, bir balık deniz kenarına vurmuş. O kadar büyük ki devesiyle kemiklerinin içinden böyle köprü gibi geçecek kadar büyük. Yani balina mıydı, neydi? Tabii demişler ki yeni vurmuşlar, kokmamış ama acaba yenir mi, yenmez mi? Tereddüt etmişler, yememişler. Ama açlıktan bayılıyorlar. Peygamber Efendimiz'e gelip sorunca, o zaman işte deniz avları, balıkların helal olduğuna dair ayet-i kerime inmiş. Ama anlaşılıyor ki, yiyecekleri yok mübareklerin. Mahrumiyetleri çok, yiyecekleri yok. Sahabeden birisi sabah namazını kılarmış, duayı bile beklemeden kapıdan çıkıp gidermiş mescitte. e Birisi nasihat etmek istemiş. Demiş ki, mübarek yani burası Peygamber Efendimiz'in mescidi. Acelelenme yani işte burada namazı kıldın biraz da duasına kalsan işte o sevapları da kazansan olmaz mı yani? Her sabah her sabah bakıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allah. Haydi! Koşa koşa gidiyoruz boynunu bükmüş demiş ki evimizde bir tane örtü var ben örtünüyorum geliyorum camide namazı kılıyorum çabuk çabuk geri gidiyorum ki hanımım da örtülsün de yani hani hanımların topuklarından şeylerini her tarafını örtmesi lazım. Hanımın da örtülsü de onun da namazı, örtülmeden de namazı olmuyor. Namazı olsun diye sabahın vakti çıkmadan ona yetişmek için öyle hızlı çıkıyorum demiş. Yani karının ayrı, kocanın ayrı bile örtüsü olmayacak kadar böyle sıkıntılı, üzüntülü, mahrumiyetli şeyler olmuş. Bize verdiği nimetlere hamdü senalar olsun Rabbimizin tabi onlara da o mahrumiyetlerin içinde peygamber efendimizin ashabı olmak nimetini ihsan etmiş efendim büyük sevaklar vermiş tabi her mahrumiyetin arkasından da sen mahrum kaldın sabrettin kulum al sana mükafat diye de sabrın da büyük mükafatları oluyor Allah bize büyük nimetler vermiş şükrünü eda etmeyi nimetlerin kadrini kıymetini bilmeyi nasip eylesin amin Kat kat elbiselerimiz, efendim, kazaklarımız, giyimlerimiz, kuşamlarımız, her şeylerimiz elhamdülillah bollaştı. Eskiden de bu kadar değildi. Benim çocukluğumda da yine bu kadar bol değildi. Bizden öncekilerde de daha da mahrumiyetler varmış. Asım Köfsal Efendi anlatıyor İslam tarihini yazan. Annem babam diyor çocukluğumda ben küçüktüm diyor bir bayram yaklaştığı zaman o zaman şeker fabrikası yok, şeker yok, çuval yok, kumaş yok. İşte kendileri evde gün eğirip de dokurup, dokuyup bir şey yapanlar şey yapacaklar, yapamazlarsa zor. Yamayıp yamayıp giyecekler, efendim eski giyecekler filan. Bir şeker çuvalı bulmuş, anası babası ele geçirmiş, nereden geçirdilerse satın almış. O şeker çuvalından bu Asım Köksal küçük çocuk bir dizinden aşağıya bir don biçmişler. Şeker çuvalı beyazdır herhalde. İç i̇şte donu gibi bir şey yani anlaşılan. Bir şey biçmişler. Onu giydirmişler bayramlık diye çuvaldan. Bayramlık diye onu giydirmişler. O, o, o bayramda diyor fiyakamdan bir arkadaşlar yanıma yaklaşamadı diyor. Yani öyle öyle yani caka, fiyaka. Yani elhamdülillah şimdi ne kadar bolluklar içindeyiz. Allah Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak bu bollukları ihsan eylesin. O Bosna'da her sekte dünyanın muhtelik yerlerinde sıkıntı çeken kardeşlerimize de lütfuyla, keremiyle hem iman selametliği versin, hem de böyle rızık ve nimet bolluğu versin. Filipinlerin baş şehri Manila'da uçaktan indik. Başka uçağı bekliyoruz kenardaki bir yerde. Arkadaşlardan bir tanesi kayboldu, atlamış şehre gitmiş, taksiye atlamış şehre gitmiş gelmiş, göz yaşları içinde geldi. Dedik merak ettik nerede kaldın diye saydık, sen eksiksin neredesin diye. O birkaç defa gelmiş orayı biliyor anlaşılan, hocam dedi buranın bir camisi var büyük, oraya gittim dedi, böyle sefil insanlar caminin avlusunda kenarında, içinde, şeyinde zekat dağıttım dedi. O kadar fakirler ki dedi yani hem dağıtmış hem ağlamış devamlı. Öyle gelmiş. Müslüman kardeşlerimiz. İşte Somali'de %99, %100 Müslüman yani. Açlıktan kırılıyorlar. Sudan'da açlıktan kırılıyorlar. Filipinler'de Müslüman kardeşlerimiz var. Endonezya'da çok 100 milyondan fazla Müslüman kardeşimiz var. Pakistan'da işte Müslüman kardeşlerimiz var. Laos'ta. <gülüyor> Vietnam'da Müslüman kardeşlerimiz var. Singapur'da Müslüman kardeşlerimiz var. Bu yani vallahi bizim haberimiz yok. Özür da haberimiz yok. Halbuki her birini her birini efendim bir Müslümanın ele alması, kollaması uygun olur. Yani zengin ülkelerin Müslümanları gitse böyle fakir ülkelerden bir aileyi kendisine birkaç aileyi şey yapsa, e, efendim hedef alsa, onun ihtiyacını görürse Çocuk çocuğuna okutu verse, hastasına ilaç alı verse, Zavallılara verse, böyle bu taraftaki Müslüman, o taraftaki fakire yardımcı olsa Kimisi nimetler içinde, efendim otobüllerde, saraylarda, efendim e, bolluk içinde yemeklerin fazlalıklarını bidonlarla atıyorlar, efendim kokuşuyor, şey yapıyor. Kimisi de öbür tarafta, efendim solucan toplayıp solucan yiyor. Yağmur yağarsa, yani ot yiyor filan. E bu bir dengesizliktir. Müslümanların derdiyle dertlenmemek iyi bir şey değildir. Müslüman, öteki Müslüman kardeşlerini de düşünecek. Allah bize insaf versin. Onlara da onlara da bize verdiği ferahlıkları da ifsan etsin. İzâ sallel abdu fil alâniyeti fe ahsene ve sallâ fil sirrü fe ahsene sallallahu te'ala ahsene abdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten yine <gülüyor> buyuruyor ki Peygamber Efendimiz <gülüyor> izah sallel abdü fil alaniye kul aşikare meydanda ortada namaz kılarken ve ahsene <gülüyor> güzelce kılarsa Allahu ekber dedi huşu ile Efendim gözü önünde manasını düşüne düşüne ibadetini yaptı. Aceleye getirmedi. Hakkını verdi. Çok güzel namazı kıldı. Ve sallâ fissirr Kendi başına Kimsenin görmediği yerde de Namaz kıldı Orada da Hakkını vererek Güzelce kıldıysa Yani bu ne demek? Nerede olursa olsun Gösteriş için kılmıyor Usulünü, hakkını Kollayarak Hakkını vererek kılıyor maalesef bazı insanlar öyle yapmıyor bazıları camide kalarken utanır güzel kılar halk beğenmez diye yanındaki hacı amca ikaz eder diye hoca dede olmadı öyle şöyle kılacaksın der diye orada güzel kılar ama yalnız başına kaldı mı pat küt, pat, küt, pat küt yani o zaman iyi kılmaz bu nedenle bu adam Allah'tan korkmuyor, kuldan korkuyor demek. Allah seni yalnız namaz kılarken görmüyor mu? Görüyor. E, usulüne uygun kılmadığın zaman Allah beğenmeyecek. Yani sen orada insanlar beğensin diye güzel kılıyorsun. Burada yalnız başına olduğun zaman Allah'ın beğenmesine önem vermiyorsun demek oluyor. O zaman bu tabi bir eksiklik, ahlak eksikliği, iman eksikliği, efendim Riya ve gösteriş kokusu var. Böyle bir davranışta. Da, bu iyi değil. Ama bu hadis-i diyor ki, Peygamber Efendimiz, bir kimse aşikar ve halk arasında, görünen yerde ortada namaz kıldığı zaman, güzel usulüne uydun kılarsa, yalnız tek başına gizlide namaz kılarken gene güzel kılarsa, Allah-u Teala, ahsene abdi. allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, kulum çok güzel yaptı. Yani beğenir Allah, takdir eder. Tabi Allah'ın beğenmesi razı olması da insanın dünya ve ahiret saadetine ermesine vesile olur. Tabi bu hadis-i Peygamber Efendimiz demek istiyor ki ey Müslümanlar yani yalnızken de Allah'ın sizi gördüğünü bilin, yalnızken de kendinize dikkat edin, aşikara ortadayken de kendinize dikkat edin. Ortadayken başka, yalnız yalnızken başka yapmayın. Kimsenin görmediği yerde kimse görmüyor sanıp da edepsizliğe veya Edede riayetsizliğe düşmeyin demiş oluyor. İnşallah biz de ibadetlerimizi Allah sevecek şekilde yapmaya dikkat ve dair edelim. İnşallah ahadikum fi rahihi rahihi suna ezrakel imama veren Yusali tel Yusali me ahlul inna lahu nafile. Sizden birisi seyahatindeyken yol, yol yolculuğundayken namazı kıldı. Sonra geldi caminin olduğu yere ve cemaat namaz kılıyormuş yetişti. Yoldayken sizden birisi namaz kılmışsa sonra imamla cemaatin namaz kıldığına bir yerde e, yetişmişse efendim gelen onlar henüz kılmamışlar. Bu daha önceden kılmıştı. Bunlar kılmamış, kılacaklar işte o sırada terbiye salilin mi o imamla beraber kılsın çünkü bu kendisi için nafile yani sevap olan bir fazladan bir ibadet olmuş olur yani ben kılmıştım diye kenarda oturmasın sizden birinizde de böyle bir durum olabilir bir yerde namaz kılmışsınızdır sonra bir topluluğa gelirsiniz onlar namaz kılacaklar kılmak üzere hazırlık yapıyorlar kenarda oturma sen de katın. Ha, o da ayrıca bir sevap olur kıldıydın kılmama lüzum yok diye düşünülmeyecek tekrar kılmayacak Eskisi kabul olmadığı için değil, eskisi kabul oldu, yenisi fazilet olsun, sevap olsun diye. İza saner racul veleset beyne yedhi ki ahirel rahil, ahiretel rahile evke vasat atur rahil. Kaffa asalatu'l es-salatu hata asalatu'l kelb esved ve'l himar kile ve ma balil kelbil esveri minel ahmer. kale el kelbil esveri şeytanın. Ebû Zer radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif yine işte önünden geçmekle önüne sütre mahiyetinde bir sembol, işaret, değnek, dal, kazık, eşya koymakla ilgili. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sizden birisi, yok sizden demiyor, izasaller racülü kişi, adam, Namaz kıldığı zaman veleyse beyne yedeği önünde ki ahir rahile evkevasatır rahil semerin arkasındaki yüksek kısım kadar veya ortasındaki ondan biraz daha alçakça kısım kadar bile olsa önünde bir şitresi yoksa namaz kıldığı esnada önünde hiç böyle bir e, mihrabı sembolize eden bir şey yoksa ve eee Önünden kara köpek geçerse namazını bozar keser. Eşek geçerse namazını bozar keser buyurmuş. Demişler ki Ya Resulallah yani kara köpeğin başka renk köpek, kırmızı köpekten farkı ne yani? Kara köpek efendim şeytandır buyurmuş. Bu da yani de yine sütra koymakla ilgili önüne bir eşya koymakla ilgili namaz kılarken böyle olacak bilmediğimiz şeyler olabiliyor demek ki ee, onun olmaması için öyle bir işaret olacak. İzaasalla ahadun teliyebet sevbehi. En Allah'a ahadu min teziy ahadu men teziyine lehu. Fe illa mikul lehu. Illa sev sey teziy bihi izaasalla. وَلَا يَشْتَمِ الْأَحَدُكُمْ ف۪ي صَلَاتِه۪ي اشْتِمَالَ الْيَهُودِ İbn-i Ömer radıyallahu sizden biriniz namaz kılarken iki parçalı elbiseyle itinalı bir şekilde bürünsün. Yani hem aşağı, elden aşağısını şey yapsın, peştemal gibi tutunarak yapsın, hem de üst tarafını güzelce öpsün, böylece iki kat olunca üstü de aşağı doğru biraz sarkar, yani katmerli, garantili bir tesettür, iyi örtünme olur. Sizden biriniz namaz kılacağı zaman iki el lisesini birden üzerine alsın. Çünkü kendisine hürmeten, iyi giyinmeye dikkat edilecek varlıkların en âlâsı Allah-u Teala Hazretleri'dir. Başka kulun huzuruna giderken güzel giyimlerle giyinirsin, e, giyimine dikkat edersin, temizliğine dikkat edersin de Allah'ın huzuruna giderken niye dikkat etmeyeceksin? Yani huzuruna gidildiği zaman ihtimam edilecek varlıkların en alası en yücesi Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Madem namaza onun huzuruna gidiyorsun o halde iki elbiseni birden al altını üstünü garantili güzelce örtün, bürün, temiz pakli şekilde namaza git demiş oluyor. Eğer bir tanecik parçandan başka bir şey yoksa iki tane yok ne yapayım? Bir tanecik var. Efendim örtü. O zaman tel sizir biri icazselliğe. Namaz kıldığı zaman onun da belgen aşağısında peştemal tutunarak örtüsün. Yani üst tarafı müstehcen açık kalabilir ama mühim olan belden aşağısının öncelikle korunmasıdır. Orayı örtüsün. Velayi işlemil ahalikün fi salati ihtimal el Yahud ve Yahudilerin böyle bir şey yapıldığı gibi sarındığı gibi sarılmasın. Yani Yahudilerin o görünüş şekli tarzında namazda öyle sıkı bürünmesin diye buyurmuş Efendimiz. Şimdi bizler için artık peşemal falan değil normal elbiselerle kılıyoruz. Tabi bu arada madem bu konuyu Efendimiz böyle birkaç hadis-i anlatıyor duymamış arkadaşlarımız olur bir takım hakikatleri hatırlatalım bu dar pantolonlar tesettürü sağlayamaz kadında da sağlayamaz erkeklerde de sağlayamaz çünkü her tarafı bellidir tesettürde şart vücudun hatlarını örtecek vücudun içini göstermeyecek bir şeyle örtülmesidir yani eğer şeffaf bir şeyle örtülse şeffaf ama kalın kar işleniyor soğuk işlemiyor ama şeffaf örtülmüş olur mu? Altı görmüyor, örtülmüş olmaz. Soğuktan korunuyor ama avret yerleri, vücudu örtülmüş olmuyor. Kalın bile olsa. Peki, şeffaf değil bir kumaş örtüneceğim ama sımsıkı sarılmıyor. Bacağı belli, budu belli, dizi belli, beli belli, önü belli, arkası belli, göğsü belli, her tarafı belli. Bu olur mu? Bu da olmaz. Neden? E sen ha örtündün ha örtünmedin, çorap gibi her tarafını sarıyor bu kumaş, bütün hatların belli oluyor. Şurası göğüsü, burası kalçası, burası beli. her tarafı belli oluyor. Olmaz. O da tesebbi olmaz. Nasıl olacak? Hatları belli olmayacak, vücudun altı da görünmeyecek. O tarzda olması lazım. Şimdi bizim kıyafetlerimizi İslami kıyafete döndürmemiz gerekiyor. Yani Batı'nın modası şöyle veya böyle olabilir. Streç olabilir, şunu olur, bunu olur. filan o bizi ilgilendirmez. Biz İslamca Allah'ın emresi gibi usulüne övgü giyineceğiz. Giyineceğiz. Nedir Allah'ın benden istediği prensip? Altının görünmemesi ve hatlarının belli olmaması ve erkeklerin en aşağı beliyle dizinin arasının kadınların da elleri, ayakları hariç, yüzü hariç bütün azasının güzelce örtülmesi. Prensipler bunlar. Tamam. Bu prensiplere göre, konfeksiyoncular bu prensiplere göre çalışacak. Biz de. Hakikaten de şimdi gelişti. Kadın konfeksiyonu, erkek konfeksiyonu gelişti. Eskiden pantolonlarla, efendim acayip acayip pantolonlarla karşılaşmıştık. Mesela bir İspanyol paça vardı. Aşağı doğru gidiyordu pantolon. Aşağıda genişliyordu. Ondan sonra modası da şeydi eee ayakkabın üstüne dökülmesiydi. Arka taraftan da yerleri sürüldü tokundan yana. Kimin İspanyol paçasına baksan arka tarafı çamurlu, ıslak, yağmurda ise şeylense. Tabii bununla 100 numaraya geler, çukur sokakta yürür, temiz şey var, bir şey var. Efendim yere sürünen elbise ateştedir Cehennemdedir diyor peygamber Efendimiz. ne pantolon yere sürmeyecek. Ne palto yere sürmeyecek. Ne kadının ziğimi yere sürülecek ne erkeğin kadını yere sürülecek. Yere yok. Teniz olacak yukarıda. Hafif kalkmış olacak. Yani en aşağı. Şimdi böyle İspanyol paça o gitti arkasından efendim şimdi bugünlerde streç denilen bir şey var. Böyle sıkı yaprak sarması gibi. içine pirinci doldurup da yaprağı böyle güzelce hanımlar sararlar, kizerler. Tam öyle. Yaprak sarması gibi. Sıziği de değil. Çünkü Sıktığı zaman kan damarlarının üzerine tazik yaptığı için dolaşım zayıflıyor. O da vücuda zararlı. Avrupalılar söylüyor bunu. Vücuda zararlı diye. Bizim dedelerimizin şalvar gibi geniş kıyafeti veya şalvar pantolon denilen bir moda pantolon modası çıktı. Pileleri çok daha tamam hiç olmazsa bol yani dar değil. Tabii biz erkekler ayrıca namaza geldiğimiz zaman. Ne yapıyoruz? Saf bağlıyoruz. Sen'in Allah'ın lüben amide, Rabbena ve secdeye yatıyoruz. Efendim, arkamızın da secdede de örtülmesi lazım. O halde ne olması gerekiyor? Uzun bir kıyafetimiz olması lazım. Bu uzun kıyafet ya cübbe dediğimiz bir şey olacak ya da efendim ben şimdi memurum sosyal durumum itibariyle o durumda giyinemem ha, o zaman parçası değil. Bazı kardeşler de maşallah şey doldurmuşlar çivilerin üstünü Mecani, bedava, ücretsiz, beleş şey cübbe doldurmuşlar. İsteyen giye, giyebilir diye yanına yazmışlar. Yani demek ki camiye geleni şeyini istemiyorlar böyle. Ceketle filan ee, namaz kıldığı zaman, ön saflara geçtiği zaman şey vardığımda efendim olmuyor. A pantolonun arası yapılmış, şurası sökülmüş. Burası dinlenme. Yani arkadaki de namazı gidiyor öntekin de namazı gidiyor onun için yani padeşim gibi bir şey diyeceksiniz ya cüfte gibi ya padeş gibi kıyafeti değiştireceğiz şeyde pantolon da serbest olacak bol olacak serbest pantolonun kumaşı eskimez dizi delinmez, poposu yamaya ihtiyaç göstermez neden çünkü gerginlik olmuyor çökülmez o bakımdan serbest kıyafetleri seçeceğiz. Bizim de bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bu hadis-i şerifleri söyleyince, şimdi bunları da söylememiz gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan'da enter giyiyor millet. Başına da başörtü alıyor erkek. Arkadan baksan bizim Türkiye'ye göre bu kadın dersin. Hem enterli hem başörtülü. O nereden çıkmış bilmiyoruz. En etekleri dar, adımını fazla atamaz. Çukurdan öbür tarafa geçerken geçemiyor, cümk düşüyor. Olmuyor. Nasıl olacak? Pakistanlılar gibi, Afganlılar gibi olacak. Şalvar olacak altında, üstünde de uzun gömlek olacak. Hem ayaklarının hareketi kolay olacak. Hem de üstünün belinden aşağısını böyle sarkan kısmı örterek onun şeyini göstermeyecek. Yani görünmemesi gereken şeylerini güzel örtmüş olacak. Sonra ince kumaştan yapıyorlar. Efendim iç çamaşırları belli oluyor. Tamam üstüne atlet giymiş, kolsuz atlet giymiş, altına da silip giymiş. Görüyorsun her şey şey gibi televizyon gibi. Her şey böyle kıyafet olmaz. Bol olacak. Koyu bir kumaştan olacak. Altını göstermeyecek kumaştan olacak. İşte biraz da altına Peygamber Efendimiz şalvar diyenlere dua etmiş. Sirbal adı Arapçada seravil, sirval şalvar giymeyi beğenmiş Efendimiz ve dua etmiş onlara. Neden? E şalvar giydiğiniz zaman hiçbir şekilde düşsen de kalksan da açılıp avret yerlerinin görünme tehlikesi olmuyor. O zamana göre ileri bir şey. Yani örtü örtülmekten şalvar giymek çok garantili bir şekilde olduğundan şalvar giyenlere duası var Peygamber Efendimiz. Öyle tesettürü daha iyi sağladığı için. Şimdi bu suutlular uzun entari giyiyorlar. Tabi onların da modacılar var, modaya uyanları var, zenginleri var, fiyaka yapmak isteyenleri var filan. Etekleri uzun, yere süründü mi o da hadisi Şerif'e aykırı oluyor. Uzun olmayacak. Bazıları da sünnet esinine uygun olacak diye yukarıya doğru yapıyorlar. Onlar fark ediyor işte bunlar oranın takva ehli takımı, entellerini yani biraz böyle dizine doğru yukarı çekmiş, hiç şey yapma imkanı, sürünüp kirlenme imkanı yok. Tamam güzel Yani zekamızı kullanacağız Kalbimize göre Gönlümüze göre Allah'ın rızasını kazanmamıza Sebep olacak Hareketleri kendimiz seçeceğiz Bulacağız yapacağız Onu Bunu taklit etmemize düzgün Aklımızı kullanacağız Ona da bakarız buna da bakarız Hangisi güzelse inceleriz En güzelini taktik etmeye çalışırız İnşallah Kıyafet hususunda da Böyle olur olmaz Kıyafetler değil de İslam'ın mantığına, ibadetin hareketlerine, elverişli böyle kıyık, kılık kıyafetlerle şey yaparız. Yani kıyafetlerimizi düzenleriz, geliştiririz. Şimdi kadın moda, tesettür moda evleri çıktı. Erkekler için de böyle şeyler belirdi. Onlardan da memnunuz. Elhamdülillah. Rayına oturacak bu, yörüngesine oturacak. Belli olacak. Yani bizim bir İngiliz'den bir turistten elbette farkımız var. Adamlar ayağına bir şipitik terlik geçiriyor. Efendim, e, belden yukarısına da bir yağlı e, deri don giyiyor. bacaklar çıplak, orası çıplak, burası çıplak. İşte güneşler istifade edeceğim. Öyle geziyor. Bazıları çıplak gezermiş. Bazı yerlerde alt, sızlar, üst, süzler, bilmem neler. Çıplaklar kampı filan. E onlar onlar gayri Müslümanlar. Biz neyiz? Biz müminiz, Müslümanız, biz Allah'ın rızasına uygun yaşayan insanlarız, yaşamak isteyen. Resulullah'ın, bizim modelimiz Resulullah. Örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Biz ona uyacağız. Her hususta onun tavsiyelerini tutmaya çalışacağız. Öyle yaparsak fevzi felah buluruz. Sana uymayanlar gider imansız diyor Yunus emir. Yunus ne eylesin cihanı sensiz yani sen olmazsan sen tecelli etmezsen demek ki Resulullah'ın cemanını görmesen cihan başına diyecek Yunus'un. Yunus ne eylesin cihanı sensiz sen hak peygambersin şeksiz, imansız. sana uymayanlar gider imansız adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sana uymazsa imansız gider insan o edepsizlikten onun sonu hüsran olur bidatlarla şey de Şünete aykırı davranışlarla kâfirlere Efendim benzemeye çalışarak olmaz. Bir müjdeli hadisi şerif geliyor, sekizinci hadisi şerif. İsa salte el mar'etu ve samet şehreha ve hafızat terceha ve etâ'at zevkâhâ kîlelihâ udkhilil cennete min eyyi evvâbil cenneti şîfe Hanımlar için büyük bir müjde bu hadisi şerif. Enes radıyallahu anh'ten Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ten Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edilmiş muhterif kaynaklarda buyuruyor buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e bakın ne kadar kolay yani size deseler ki boğaz içindeki dolma bahçe sarayını sana vereceğiz. Şunu şunu yaparsan sana vereceğiz. Niye? Dolma bahçe sarayını vereceğiz. Bir ucundan bir ucuna Allah! Dolma bahçe sarayı boğazın kenarında yalı efendim eşyasıyla mı çıplak mı vereceksin? Eşyasıyla vereceğiz her şeyle. Sevincinden uçar insan. Şimdi dolma bahçe sarayını herkes bildiği için misal veriyorum. Cennette Cennette Allah ne nimetler verecek? Ne kadar solsuz gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayaline sığmayan, 70 bin odalı köş verecek. Her her odası dayalı döşeli, şöyle 70 bin odalı, burçlu, balkonlu köş verecek Allah mümin kullarına. Yani ne kadar büyük mükafata, bakalım neyle alınıyormuş? Bir kere ben. İlk önce peşin söyleyeyim. Men kale la ilaha illallah muhlisen dehâle cennet. La ilaha illallah'a inanarak halis muhlis içinden kani olarak Allah var, şereğinin naziri yok diye la ilaha illallah diyen cennete girecek diyor. Peygamber Efendimiz bu bir müjde. Tabi cennete iki türlü giriliyor. Bir doğrudan doğruya cennete girmek, iki Yaptığı eksikliklerden, kusurlardan, günahlardan, hatalardan dolayı cehennemde cezasını çekip ondan sonra cennete girmek. Doğrudan dolayı cennete girmek tabi herkesin amacı olmalı. Şimdi kadınlar için buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, اِذَا صَلَّتِ الْمَرْءَةُ خَمْسِحَا Bir kadıncağız, Müslüman, beş vakit namazını kılarsa, şimdi sayacak, şunları şunları şunları yaparsa diye önce şey yapalım sonra izah ederim. İza salletil meretu hamsehâ bir kadın beş vakit namazını kılarsa kaçırmıyor, atlatmıyor, kaytarmıyor uyumuyor, efendim kılıyor sabah gün zor gelir kılmazlar kalk, kalkamaz yası zor gelir gündüz yoruldum yata yası vaktini beklemez kılmaz mesela veya gündüz zor gelir Hele hele makyaj yapanlar için çok zor geliyor. Şimdi kadın zaman yüzümün makyajı bozulacak diyor. Makyaj uğruna namazı kurban ediyor. Namaz kılmıyor. Eve gidince kılarım diyor. Bilmem ne diyor vesaire. Erkeklerden de pantolonumun ütüsü bozulmasın diye kılmayanlar var. Yani güzelce ütüledim, Şimdi camiye gidersem soba borusunun dirseği gibi kırışır. En iyisi ben bu namazı kılmayayım diye. Ütüden dolayı namazı kılmayanlar var bozucu bozulacaktı. Şeytan insanları çok çeşitli şekillerde aldatıyor. Kadın da aldatır, erkeği de aldatır. Ama bir kadın idal saletil mer'etu hamseha. Beş vakit namazını kılıyorsa, şeytana uymuyor vaktinde beş vakit namazını kılıyor. Kaçırmıyor, atlatmıyor. Ve fanet şehra, Ramazan'a ayı gelince de bu oruç ayını da orucunu tutarsa iki ve hafızat terciha namusunu da muhafaza ederse, korursa ve ataat zevciha kocasına da muti olursa, itaatkar olursa kaç tane oldu? beş vakit namazı kılmak orucu tutmak namusunu, ırzını korumak kocasına itaat etmek dört tane oldu Kıne <gülüyor> bu kadın cazye <'a> denilir ki Ül firil min hay min ey cenneti Ey mübarek kadın cennete buyur gir. Hangi kapısından istersen gir. Cennetin birçok kapıları var. Mesela oruçlular için Reyyan diye özel bir kapısı olduğunu hadis-i şeriften duymuşsunuzdur biliyorsunuz. Hangi kapısından istersen buyur gir cennete denilir Serbestlik veriyor. Kontrol yok, durdurmak yok döndürmek yok geriye hangisinden istersen gir deniliyor ne kadar kolay dört tane şart ondan sonra Dolmabahçe Sarayı değil ülke değil cennet cennete girmeyi şey yapıyor yani bu hadisi yazalım da millete biraz neler kaçırdıklarını bir bilsinler kahrolsun şeriat bilmem ne vesaire filan yürüyenler bağıranlar yırtınanlar kaçıklar uzun kulaklılar efendim anlasınlar yani neler kaçırdıklarını Şimdi gelelim izasenledilmer etü hamseha 5 vakit namazı kılarsa diyor. Şimdi son zamanlarda televizyonlarda, radyolarda böyle modalar çıktı. Namazı işe indirsek olmaz mı? Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? İzasenledilmer etü hamseha diyor. Yani çok misalleri vardır da hemen önümüze geldiği için biz onu misal olarak söylüyoruz. Hadis-i şerif sahih. Hani bir de şey yaparlar zamane insanlarla dersin ki şu şöyledir hadis-i var sahil mi? Hangi kaynakta Hemen gitlenir böyle karşına kaynak sorar kaynakları da var. Ahmet İbni Hanbel Hanbeli mezhebinin korucusu, meşhur muhaddis, alim, imam, müşehir Ahmet İbni Hanbel'de var Ebu Davud'da var. Ebu Davud Esikistan'ın sah sahih siteden birisinin şeyidir. efendim İbni da var onun da sahih bir kitabı vardır efendim sahih var mı diyeceğim Var mı birkaç şey anlat Sahne bir şey şimdi. İşe bak beş vakit namaz diyor. Bir şey olmaz mı? Ben seni ne diyeyim şimdi kürsüde? <gülüyor> beş vakit olacak. O bu beş vakitin kıymeti var. Bu beş vakit peygamber efendimiz böyle kılmış, kendisi öyle kılmış, kendisi de şey yapmış. E şimdi. Efendim, öğlenle ikindiyi birleştirsek bir, yatsıyla akşamı birleştirsek iki, üçe indirsek. Ondan sonra da onu bire indirirsin, ondan sonra da sıfıra düşürürsün, ondan sonra da sıfırın altına düşürürsün, ondan sonra da yemeğe giremezsin. Şeytan böyle böyle insanı raydan çıkarttırır, sapıttırır. Allah'ın sevmediği bir duruma düştü, düşürdü mü zaten? Yani tevfikini refik etmedi mi Allah? kızdı, efendinin hidayetini çekti, aldı mı, zaten belini doğrultamaz. La ilahe illallah bile diyemez. Evet, la ilahe illallah diyen cennete girecek ama, diyemez dini, yedirtmez Allah. Onun için öyle kaytarma, bozgunculuk yapma, fitne çıkarmaya lüzum yok. Efendim, bir takım arkasına saklı, saklanıp, kalemi eline dolayıp, efendim, bozuk mesleplerden, sapık e, rivayetlerden, efendim, şaz rivayetlerden vesaireden, milleti efendim ibadetten soğutup da ne yapacaksın sen kalemini kullan bakalım mehaneye girmeyin diye gitmeyin diye plaja gitmeyin diye oruçluyken o güneşli havalarda yaz günlerinde hatırlıyorum oruçluyken efendim denize girmek orucu bozmaz ağzına su kaçmazsa bozmaz ama kaçarsa bozulur ve yüzen bir insanın da ağzına burnuna su kaçar orasını da söylesene Dalacaksın, çıkacaksın, atlayacaksın, hoplayacaksın, bıtlayacaksın. Ondan sonra e, oruç olacak. Koruyabilirsen ağzına burnuna su kaçmazsa, genizine gitmezse, yurtmazsan şey yap. Sonra bu şeye göre, hani şalvarlı, tesettürlü yüzmeye göre, örtülü yüzmeye göre e, sen orucu sadece aç kalmaktan, susuz durmaktan ibaret mi sanıyorsun? Oruç nedir? Sabahtan akşama aç kalmak, söz kalmak. Sen orucu hiç anlamamışsın. Oruç o değil. Oruç bütün azaları her çeşit günahtan korumak. Bir insan diyor Peygamber Efendimiz gıybeti bırakmazsa onun orucu, gıybet ederse orucu bozulur diye mesela. Maneviyat bakımından orucunun sevabı gider bozulur. Harama bakarsa bozulur. İnsanın evli olduğu eşiyle Ramazan'da efendim evlilik münasebetleri yasak oluyor da evli olmadığı yabancı bir kadına bakar da göz zinası olursa o zaman oruç kalır mı? Göz, gözler de zina eder diyor Peygamber Efendimiz. Baktığın zaman göz zinası oluyor. Bakmayacaksın. Gözün de orucu batmamak. Dinin orucu bübet etmemek yalan söylememek, iftira etmemek millet şeyi anlamamış. Yani sen yüzeceksin Deniz kenarına yanaşamıyoruz biz. Yaz oldu mu? Akdeniz bölgesine.